kendisi anlatıyor. Şey Sadreddin Hazretleri'nin yanında tefsir okuyordum. Dersimiz El A'raf suresinin Ud'u rabbekumutetarrua ve hufye innehu la yuhibbul mu'tedin. Tezru ve gizli olarak Rabbinizi çağırın. Gerçekte o haddini aşanları sevmez. Mealindeki 55. ayetine ulaştı. Şeyh'ten sordum Gizli zikrin hakikati nedir? Yolu nasıldır? Aşikar söylersem ve azalarımı kıpırdatırsam, halk ona muttali olur. Kalpte zikredersem, şeytan ona muttali olur. Nitekim Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اَدَمَا مَجْرَدَّ demi. Adem oğullarının damarları içerisinde, kanın dolaştığı yerlerde şeytan da dolaşır, buyurmuştur. Bu soruma, Şeyh Sadreddin, bu ilim ilmi ledünniye dahildir. İnşallah Allah Teala'nın dostlarından birine rastlarsın. O sana gizli zikri telkin eder. Cevabını verdi. Ben artık şiddetli ihtiyakla beklerdim. Nihayet Hızır aleyhisselam ile buluştum. O bana gizli zikri ve vukufu adediyi öğretti. Şöyle demişti. Suya dal. Kalbinle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ben de ona devam ettim. Maksadıma ulaştım. Ayrıca Gavs-ı Hemedani'nin terbiyesi ile şereflendim. O beni terbiye etti. Kucudevani'nin işaret ettiği 11 Farisi kelimeyi edeple Varış, Lütufle Dönüş adlı eserimizde izah etmiştik. Nakşibendi tarikatının esası da 11 kelime üzerine bina edilmiştir. Ondan bu sırrı azim Şeyh Arif-i Rivgeri'ye naklolundu. Reşahat adlı eserde kendisinden çok bahsedilmiştir. Şeyh Abdülhalik Gücudavani 575'te Dar-u Beka'ya naklolunarak takriben 400 mürşidi yerine bırakmıştır. Onlardan en meşhuru Şeyh Arif Rivgeri'dir. Şeyh Arif Rivgeri Şeyh Arif Rivgeri Nefahat ve reşahatın ele aldıkları erlerin en meşhurlarındandır. Muşarın ile ayrıca azizan lakabıyla meşhur zattan da izin almıştır. 606 yılında vefat etmiştir. Ondan da o Sırrı azim Şeyh Mahmud el-Inciri Fagnevi'ye geçmiştir. Seyyiduna Şeyh Mahmud el-Inciri Fagnevi Kuddisesirru Zahiri ve batini nispet sırları bu zatta birleşmiştir. O zaman da gizli zikir yapıldığı halde Şeyh Mahmut cehri zikri tercih etmiştir. Hoca Arif Rivgeri'nin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip kemale erdi. Maddi ve manevi ilimlerde zamanının en büyük alimlerinden oldu. İnsanları irşat etmek için hocasından icazet aldı. Birçok alim yetiştirdi. Birçok kimsenin dalaletten hidayete kavuşmasına vesile oldu. Yetiştirdiği alimlerin en büyüğü halifelerinden Hacı Ali Ramitani Hazretleridir. Hocası Arif Rivgeriden icazet alıp insanları doğru yola irşat ile vazifelendirilince vaktin gereği olarak cehri zikre başladı. Cehri zikre ilk başlaması hocası Arif Rivgerinin vefat hastalığı sırasında Rivger tepesinde olmuştur. Hacı Arif şimdi vaktidir buyurdu. Bu sözünü kabulüne işaret tutmuşlardır. Hace Arif Rivgeri'nin vefatından sonra kale kapısı önündeki mescitte sesli zikre devam etti. Vaktinin büyük alimlerinden ve Hacı Muhammed Parisa'nın dedelerinden Mevlana Hafıziddin, alimlerin üstadı Şemsul İmme, Halvani'nin işaretiyle, Buhara'da o zamanın en büyük alimlerinin huzurunda Hacı Mahmud'a, ''Siz hangi niyetle cehri zikirle meşgul oluyorsunuz?'' diye sordu. O cevabında, ''Uyuyanları uyandırmak, gafillere işittirmek ve insanları dinin ana caddesi ve doğru yolu üzerinde yürütmek, hakikate teşvik etmek, böylece insanların bütün iyiliklerin anahtarı, her saadetin esası olan tövbede sebat ve bir büyüğe bağlanmalarına sebep olmak istiyorum.'' buyurdu. Bunu duyunca Mevlana Hafizuddin ona, niyetiniz böyle dürüst olunca böyle zikretmeniz helal olur dedi. Ve hakikatin mecazdan ayrılma hududunun olması için cehri zikrin şartını rica etti. Mahmud el İnciri Fagnevi, sesli zikri ancak dili yalandan ve gıybetten, boğazı, midesi haram ve şüpheliden temiz, kalbi gösteriş ve riyadan uzak, sırrı, Rabbinden başka her şeye teveccühten münezzeh olan yapabilir buyurdu. Hasılı o Sırrı azimi Hace Ali Ramiteni hazretlerine devrederek 715 yılında vefat etmiştir.